199, numaralı konu, Avef bin Malik ve arkadaşlarının İslam Erkanı ve halktan bir şey istememek üzere biat etmeleri, evet, Avef bin Malik el-Eşca'yı şöyle anlatıyor, biz 7, 8 ya da 9 kişi olarak Hz. Peygamber'in huzuruna çıktık, Hz. Peygamber bize, Allah'ın Resulüne biat etmek istemez misiniz, diye sordular ve bunu 3 kere tekrarladılar, bunun üzerine biz de ellerimizi uzatarak Hz. Peygamber'e biat ettik ve şöyle sorduk, ey Allah'ın Resulü, sana biat ettik, fakat bu biat ne üzerine yapılmıştır, Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak ve beş vakit namazınızı kılacaksınız, dedikten sonra seslerini alçaltarak, insanlardan hiçbir şey istemeyecek ve dilenmeyeceksiniz, buyurdular, bundan sonra bizim bu gruptan hiçbir kimse düşürdükleri kamçılarını bile insanlardan istemedi.